Nebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlar birbirine neyi, o üzerinde görüş ayrılığına düştükleri büyük haberi soruyorlar? Hayır, onlar yakında onun ne olduğunu anlayacaklar. Yine hayır, onlar yakında onun ne olduğunu anlayacaklar. Biz yeri bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme yaptık, geceyi bir örtü kıldık, gündüzü de geçim sağlama zamanı yaptık. Üzerinizde 7 sağlam gök bina ettik ve orada alev alev yanan bir kandil astık. Taneler, bitkiler ve ağaçlarının dalları birbirine girmiş bahçeler çıkarmak için yağmur yüklü bulutlardan bardaktan boşanırcasına akan sular indirdik. Hiç kuşkusuz o hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a geleceksiniz. Gökyüzü açılacak ve orada pek çok kapılar oluşacaktır. Dağlar yürütülecek, serap haline gelecektir. Hiç kuşkusuz o gün cehennem, azgınların varacakları ve içinde çağlar boyu kalacakları bir yer olarak pusuda bekleyecektir. Onlar orada bir serinlik ya da içecek bir şey tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak sadece kaynar su ve irin tadarlar. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta sayıp yazıyorduk. Şimdi tadın, bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.'' Allah'tan korkanlara gelince, onlar için bir kurtuluş, bir başarı, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar, içleri dolu kadehler olacaktır. Onlar orada ne boş bir söz, ne de yalan işiteceklerdir. Bütün bunlar, Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi olan, huzurunda konuşmaya güç yetiremeyecekleri Rahman'dan bir karşılık, yeterli bir bağış olarak verilecektir. Ruhun ve meleklerin saf saf olup durdukları o gün, ancak Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği konuşabilir. O da ancak doğruyu söyler. İşte bu gerçek gündür. Artık dileyen, Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Hiç kuşkusuz biz, sizi yakın bir azapla uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi, Önceden elleriyle yapıp öne sürdüğü işlere bakacak ve inkarcı keşke toprak olsaydım diyecektir. Nâziat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şiddetle söküp çıkaranlara, yavaşça çekip alanlara, yüzüp gidenlere, yarışıp geçenlere ve işi çekip çevirenlere andolsun ki siz mutlaka diriltilip hesaba çekileceksiniz. Büyük sarsıntının olacağı o günde, o sarsıntıyı ardından gelen bir başka sarsıntı izleyecektir. O gün, kimi kalpler titreyerek çarpacak, gözleri korkudan aşağı eğilecektir. Ancak içlerinden bazıları, biz çürümüş kemik yığını haline geldikten sonra, yine eski halimize mi döndürüleceğiz? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür derler. Oysa o tek bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar mahşer yerindedirler. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani Rabbi ona Kutsal Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti. Haydi Firavun'a git. Çünkü o gerçekten azdı. Ona de ki arınmak istiyor musun? Seni Rabbinin yoluna ulaştırayım da ondan korkasın. Bunun üzerine Musa, Firavun'a gitmiş ve ona en büyük mucizeyi göstermişti. Ancak Firavun onu yalanlamış ve ona karşı gelmişti. Sonra sırtını dönüp oradan koşarak uzaklaşmıştı. Hemen adamlarını toplamış ve onlara, Ben sizin en büyük Rabbinizim demişti. Bunun üzerine Allah da onu, ahiret ve dünya azabıyla cezalandırmıştı. Hiç kuşkusuz bunda, Allah'tan korkacak kimse için ibret vardır. Sizi yaratmak mı, yoksa göğü yaratmak mı daha güçtür? Allah onu bina etmiş, kubbesini yükseltmiş ve onu düzenlemiştir. O gecesini karartmış, gündüzünü ise aydınlatmıştır. Ardından yeri yaymış, ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için de orada dağları yerleştirmiştir. O en büyük felaket geldiği zaman işte o gün insan neyin peşinde koştuğunu anlayacaktır. Cehennemde görecek olanlara apaçık bir biçimde gösterilecektir. Azgınlık yapana ve dünya hayatını ahirete tercih edene gelince hiç kuşkusuz onun varacağı yer cehennem olacaktır. Buna karşılık Rabbinin makamından korkana ve nefsini kötü tutkulardan alıkoyana gelince, kuşkusuz onun varacağı yerde cennet olacaktır. Onlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen de ona ait bilgi yok ki bildiresin. Çünkü onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyaran bir uyarıcısın. Onlar kıyameti gördükleri gün kendilerine sanki bu dünyada bir akşam ya da bir kuşluk vakti kadar kalmışlar gibi gelecektir. Abese Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yanına kör adam geldi diye yüzünü ekşitmiş, arkasını dönmüştü. Sen nereden bileceksin? Belki de o arınacak veya öğüt alacak ve bu öğüt kendisine yarar sağlayacaktı Kendini kendine yeterli görene gelince, sen onun arınıp temizlenmesinden sorumlu olmadığın halde ona yöneliyorsun. Ama sen Allah'tan korkarak koşup sana gelende ilgilenmiyorsun. Hayır, gerçekten bu Kur'an bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse öğüt alır. O değer verilen, saygıyla yükseltilen, değerli, iyi huylu yazıcıların ellerinde bulunan tertemiz sayfaların içindedir. O kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? O onu bir nutfeden yaratmış ve onun duasını belirlemiştir. Sonra da ona yolu kolaylaştırmıştır. Sonunda onu öldürecek ve kabre koyacaktır. En sonunda da dilediği vakit onu yeniden diriltecektir. Hayır, o hala Allah'ın kendisine buyurduğunu yerine getirmemiştir. İnsan yediği yemeğin kaynağına bir baksın. Biz gerçekten yağmuru bol bol yağdırmaktayız. Sonra da toprağa yarmaktayız. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler... Hüzümler, sebzeler, zeytinlikler, burmalıklar, Sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiriyoruz. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün, kişi kardeşinden, Anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçacaktır. Çünkü o gün, herkesin kendine yetecek bir işi olacaktır. O gün, ışıl ışıl parıldayan, güleç ve sevinçli yüzler olacaktır. O gün toza toprağa batmış, karanlıklarla kaplanmış yüzler de olacaktır. İşte onlar, inkar edenler ve günaha batmış olanlardır. Tekvir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş dürüldüğü, yıldızlar karardığı, Dağlar yürütüldüğü, Gebe develer başıboş bırakıldığı, Vahşi hayvanlar bir araya getirildiği, Denizler kaynatıldığı, Ruhlar eşleştirildiği, Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna, Hangi günahtan ötürü öldürüldüğünün sorulduğu, Amel defterleri açıldığı, Gökyüzü yerinden koparıldığı, Cehennem alevlendirildiği, Ve cennet yaklaştırıldığı zaman, her insan kendisi için neler hazırlamış olduğunu görecektir. Hayır, gündüzleri kaybolup geceleri ortaya çıkan yıldızlara, kararmaya başladığında geceye ve ağarmaya başladığında sabaha yemin olsun ki, bu Kur'an, değerli, güçlü, arşın sahibi Allah katında itibarlı olan bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. O orada, sözü dinlenen, Güvenilen bir elçidir. Sizin arkadaşınız bir mecnun değildir. Hiç kuşkusuz o, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O, gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O Kur'an, kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Durum böyleyken, siz nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, alemler için, Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı, yıldızlar saçıldığı, denizler yarılıp akıtıldığı, ve kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve ertelediği şeyleri bilecektir. Ey insan! Seni yaradan, düzenleyen, dengeleyen ve senin organlarını dilediği biçimde oluşturan, çok cömert olan Rabbin konusunda, seni aldatan nedir? Hayır, siz ceza gününü yalanlıyorsunuz. Oysa üzerinizde, Yapmakta olduklarınızı bilen ve onları kaydeden çok değerli yazıcılar bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz iyiler, naim cennetlerinde olacaklardır. Günahkarlarsa, ceza günü içine girecekleri ve oradan kaçıp kurtulamayacakları cehennemde olacaklardır. Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün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 Ancak kendileri onlara bir şey ölçerken veya tartarken eksik verirler. Onlar büyük bir gün için, insanların Rablerinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Hayır. Hiç kuşkusuz günahkarların yazısı Sicci'ndedir. Sen Sicci'nin ne olduğunu nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, Ceza gününü yalan sayanların vay haline. Onu sınırı aşan ve günahkar olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğunda, o, öncekilerin masalları der. Hayır, doğrusu onların yapmış oldukları şeyler, kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, onlar o gün Rablerinden bir perdeyle ayrılmış olacaklardır. Sonra onlar, mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da, işte yalanlamakta olduğunuz şey budur denilecektir. Hayır, hiç kuşkusuz iyilerin yazısı İlliyum'dadır. Sen İlliyum'un ne olduğunu nereden bileceksin? O Allah'a yakın olanların kendisine tanıklık ettikleri yazılmış bir kitaptır. Hiç kuşku yok ki iyiler, naim cennetlerinde olacaklar, Ve koltuklar üzerinde çevreyi seyredeceklerdir. Sen onların yüzlerinde mutluluğun parıltısını göreceksin. Onlara bitimi misk olan, Mühürlü saf bir şaraptan sunulacaktır. O halde yarışanlar, Bunun için yarışsınlar. O şarabın katkısı tesnimdendir. Tesnim, Allah'a yakın olanların kendisinden içtikleri bir pınardır. Suç işleyenler, dünyadayken inananlara gülerlerdi. Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz işareti yaparak onları küçümserler ve ailelerine döndüklerinde de yaptıklarıyla övünüp eğlenmeye başlarlardı. Onlar inananlara gözcü olarak gönderilmedikleri halde, onları gördüklerinde, şunlar sapık insanlar derlerdi. İşte bugün de inananlar inkar edenlerin haline gülecekler. Onlar koltukların üzerinde çevreyi seyredecekler ve kendi kendilerine acaba inkar edenler yaptıklarının karşılığını buldular mı diyeceklerdir. İnşikak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı, kendine yaraşır biçimde Rabbine boyun eğdiği, yer uzatılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı, kendine yaraşır biçimde Rabbine boyun eğdiği zaman, insan yaptıklarının karşılığını mutlaka görecektir. Ey insan! Hiç kuşkusuz sen, Rabbine kavuşmak için çabalayıp durmaktasın. Sonunda ona kavuşacaksın. O gün kitabı kendisine sağından verilecek olan kimse, çok kolay bir hesap ile hesaba çekilecek ve ailesine, sevinçli olarak dönecektir. Ancak kendisine kitabı arkasından verilecek olan kimse hemen ölmek için yalvaracak ama yine de alevli ateşe girecektir. Oysa o dünyada ailesinin yanındayken çok sevinçliydi. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Hayır. Şafağ'a, geceye ve onun içinde topladığı şeylere, Dolunay'a dönüştüğünde aya yemin olsun ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum böyleyken, onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda, secdeye kapanmıyorlar. Tam tersine o inkar edenler, Kur'an'ı yalanlıyorlar. Allah onların kalplerinde gizlediklerini en iyi bilendir. O halde sen, Onlara can yakıcı bir azabı müjdele. Ancak inananlar ve iyi işler yapanlar böyle değildir. Çünkü onlar için kesintisiz bir ödül olacaktır. Buruç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe, va'd olunmuş güne, Tanıklık edene ve tanıklık edilene andolsun olsun ki, İnananları diri diri yakmak üzere hendekler kazıp, içlerinde ateş yakanlar oldu Hani onlar ateşin çevresinde oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar çok güçlü olan, çok övülen, göklerin ve yerin hükümranlığı elinde bulunan Allah'a inandıkları için onlardan öcü almışlardı. Ancak Allah her şeye tanıktır. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence yapanlara ve sonra da tevbe etmeyenlere gelince, onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap onlar içindir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. İşte büyük başarı budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Şüphesiz yaratmayı başlatan ve sürdüren odur. O çok bağışlayan, çok seven, arşın sahibi, şanı çok yüce olan dilediğini mutlaka yapandır. Sana orduların Firavun ve Semud'un haberi geldim. İnkar edenler Allah kendilerini arkalarından kuşattığı halde yine de Kur'an'ı yalanlamakta ısrar etmektedirler. Ancak onların yalanladıkları, levh-i mahfuzda bulunan ve şanı çok yüce olan Kur'an'dır. Tarık Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun Sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? O karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözeticinin bulunmadığı hiçbir canlı yoktur. Öyleyse insan neyden yaratıldığına bir baksın. O bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından çıkıp atılan bir sudan yaratılmıştır. Bütün sırların ortaya döküleceği ve insanın kendini kurtaracak ne bir gücünün ne de yardımcısının olmayacağı gün elbette Allah'ın insanı yeniden yaratmaya gücü yetecektir. Dönüşlü göğe ve çatlayan toprağa andolsun ki, o gerçekle yanlışı birbirinden ayıran bir sözdür. O boş bir söz değildir. Kuşkusuz onlar, Kur'an'ı geçersiz kılmak için bir takım planlar yapmaktadırlar. Ben de planlar yapmaktayım. O halde inkar edenlere süre ver. Onlara biraz süre tanıt. Ala Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sen yaradıp düzenleyen, doğasını belirleyip yol gösteren, topraktan bitkileri çıkaran ve sonra da onları simsiyah çöpe çeviren yüce Rabbinin adını tesbih et. Biz sana Kur'an'ı okutacağız. Öyle ki Allah'ın diledikleri dışında hiçbir şeyi unutmayacaksın. Biz sana en kolay olanı kolaylaştıracağız. O halde sen, hatırlatma yarar sağlarsa öğüt ver. Çünkü Allah'tan korkan kimse öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek ve orada ne ölüp ne de yaşayacak olan en bedbaht kişi ise, ondan öğütten kaçınacaktır. Ancak arınan, Rabbinin adını anan ve namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir. Ama siz ahiret hayatı daha iyi ve sürekli olduğu halde yine de dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bütün bunlar kuşkusuz ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Gaşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Her şeyi kuşatacak olan o korkunç felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler önlerine eğilecek, yorgun ve bitkin düşeceklerdir. Kızgın ateşe girecekler ve kaynamış su pınarından içirileceklerdir. Onları ne besleyen ne de açlık gideren dikenli bir bitkiden başka yiyecekleri olmayacaktır. O gün bir takım yüzler de nimetle mutlu ve yaptıklarından ötürü hoşnut olacaklardır. Onlar yüce bir cennette bulunacak ve orada hiçbir boş söz işitmeyeceklerdir. Orada sürekli akan bir pınar olacaktır. Orada yüksek tahtlar, sıralanmış kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar olacaktır. Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayıldığına bakmıyorlar mı? Öyleyse öğüt ver. Çünkü sen yalnızca bir öğüt vericisin. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azapla cezalandırır. Hiç kuşkusuz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fejerr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çifte ve teke geçip giden geceye andolsun ki bütün bunlarda akıl sahibi için bir yemin var, değil mi? Sen Rabbinin, Ad kavmine, kentler içinde bir benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu ireme, vadide kayaları oyarak kendilerine evler yapan Semud kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Onlar ülkelerinde azmışlar ve orada bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerlerine azap kırbacını indirivermişti. Çünkü senin Rabbin sürekli olarak gözetlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona ikramda bulunmak ve ona nimetler vermek suretiyle onu sınadığında, o Rabbim bana cömertçe davrandı der. Ama rızkını daraltmak suretiyle sınadığındaysa, Rabbim beni alçalttı der. Hayır, doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz, Yoksulu doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yer sarsılıp parça parça edildiği, Rabbinin buyruğu gelip melekler sıra sıra dizildiği ve o gün cehennemde getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını ve yapamadıklarını anlayacaktır. Ama bu anlamasının ona ne yararı var? Bu durum karşısında o, keşke ben bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim diyecektir. O gün Allah'ın cezalandırdığı gibi kimse cezalandıramaz ve onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. O gün Allah, nefsini eğitip olgunlaştıranlara şöyle seslenecektir. Ey huzura kavuşmuş olan kişi!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 üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış olan bir ateş olacaktır. Şems Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneşe ve aydınlığına, onu izlediğinde aya, güneşi ortaya çıkaran gündüze, onu örten geceye, göğe ve onu bina edene, Yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu düzenleyene ve ona kötülük ve sakınma duygusunu aşılayana andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa erecek. Onu alçaltansa kaybedecektir. Semut kavmi azgınlığı yüzünden gerçeği yalanlamıştı. Hani onların en azgını ileri atılınca Allah'ın elçisi onlara Bu Allah'ın dişi devesidir. Bırakın suyunu içsin, sakın ona zarar vermeyin demişti. Buna rağmen onlar yine de onu yalanlamışlar ve dişi deveyi de boğazlamışlardı. Bunun üzerine Rableri onları günahları yüzünden yerle bir ederek yok etmişti. Çünkü Allah yaptığı işin sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her yeri örttüğünde geceye, açılıp aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişi yaradana andolsun ki, sizin çabalarınız gerçekten de birbirinden farklıdır. O halde kim bağışta bulunur, haramlardan korunur ve en güzel olanı doğrularsa, biz de ona en kolay yolda gitmeyi kolaylaştırırız. Kim de cimrilik eder, kendini yeterli görür ve en güzel olanı yalanlayacak olursa, biz de ona en güç yolda gitmeyi kolaylaştırırız. O düştüğünde malı kendisine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Hiç kuşkusuz bize düşen doğru yolu göstermektir. Ahiret de, dünya hayatı da elbette bizimdir. Ben sizi, Alev saçan bir ateşe karşı uyarmaktayım. bu ateşe ancak gerçeği yalanlayan ve ondan yüz çeviren en bedbaht kişi girecektir. Malını ihtiyaç sahiplerine bağışlayıp arınan ve en çok korunan kişi ise o ateşten uzak tutulacaktır. Çünkü onun bu mal bağışı, başkasından gördüğü bir iyiliğe karşılık olmak üzere değil, sadece kendilerine, en yüce olan Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak içindir. Yakında elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kuşluk vaktine, karanlığı çöktüğünde geceye andolsun ki, Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Şüphesiz ahiret senin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni şaşırmış bulup doğru yola ulaştırmadı mı? O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Yetime gelince sakın onu aşağılama, ona kötü davranma. El açıp isteyene gelince sakın onu azarlama ve Rabbinin nimetini anlat. İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Hiç kuşkusuz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Gerçekten de her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse sen boş kaldığında yeni bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 en iyisi değil midir? Alak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini öğreten Rabbin çok cömerttir. Hayır. Kuşkusuz insan kendini yeterli gördüğü için azar. Ancak dönüş yalnız Rabbinedir. Sen bir kulu namaz kılarken engelleyen kimse hakkında ne diyeceksin? Ya o engellenen doğru yoldaysa ve insanlara Allah'tan sakınmayı anlatıyorsa, buna karşılık o engelleyense gerçeği yalanlıyor ve ondan yüz çeviriyorsa… Bu durumda ne dersin? O engelleyen Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmiyor mu? Hayır. Eğer o davranışlarına son vermeyecek olursa andolsun ki biz onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden mutlaka yakalarız. O zaman o hemen taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır.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 bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece Tanyer'i ağırıncaya kadar süren bir esenliktir. Beyne Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler kendilerine apaçık kanıt olan, içinde dosdoğru hükümlerin bulunduğu, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bulunan bir elçi gelinceye kadar, inkârlarından ayrılacak değillerdi. Ancak kitap verilmiş olanlar, kendilerine o apaçık kanıt geldikten sonra da ayrılığa düşmüşlerdir. Oysa onlara, dini yalnız Allah'a halis kılıp, onu birleyerek, Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dost doğru din budur. Kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler onlar içinde sürekli kalacakları cehennem ateşinde olacaklardır. İşte onlar insanların en kötü olanlarıdır. İnananlar ve iyi işler yapanlarsa İnsanların en iyi olanlarıdır. Onların Rableri katındaki ödülleri, Altlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bütün bunlar Rablerinden korkanlar için olacaktır. Zilzal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığında, yer ağırlıklarını çıkarıp dışarı attığında ve insan buna ne oluyor diye sorduğunda, işte o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için kabirlerinden bölük bölük çıkacaklardır. Artık, kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa, onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa, onun karşılığını görecektir. Adiyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, Ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar, kabirlerde olanların dışarı atılacağı, kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman, İşte o gün, Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar mı? Kariya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kariya Nedir Kariya? Kariyanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar, saçılmış kelebekler, dağlarsa atılmış renkli yün gibi olacaktır. İşte o gün kimin tartıları ağır gelirse, o koşnut olacağı bir yaşantı içinde olacaktır. Kimin tartıları da hafif gelirse, onun yurdu haviye olacaktır. Sen onun ne olduğunu nereden bileceksin? O çok kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok mal edinme hırsı sizi kabirlere girinceye kadar oyalamaktadır. Hayır, yakında anlayacaksınız. Yine hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, eğer siz gerçeği kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, cehennemi de mutlaka görürdünüz. Siz sonunda onu kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz. Sonra siz o gün görürsünüz dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Asr'a yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Hümeze Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanları arkadan çekiştirenin, kaş göz işareti yaparak onlarla alay edenin vay halini. Mal toplayan, onu durmadan sayan, ve malının kendisini ebedi kılacağını sanan kimsenin de vay halini. Hayır, o mutlaka hutameye atılacaktır. Sen hutamenin ne olduğunu nereden bileceksin? O, Allah'ın yüreklere işleyecek olan, tutuşturulmuş bir ateşidir. O ateşin kapıları, kendileri uzatılmış direklere bağlı oldukları halde, onların üzerlerine kapatılıp kilitlenecektir. Fil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi? O onların üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan, sürü sürü kuşlar göndermek ve böylece onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yapmak suretiyle planlarını boşa çıkarmadı mı? Kureyş Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güven sağlayıp yaptıkları sözleşmelerle Kureyşlileri alıştırdığı, onları kış-yaz yolculuğuna alıştırdığı için onlar da kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan güvende kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler. Ma'un Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve onlar,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 Kâfirun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Ey inkar edenler! Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. O halde sizin dininiz size Benim dinim banadır. Nasır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımıyla zaferi geldiğinde ve sen insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini gördüğünde Rabbini överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Tabet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Lehibin iki eli kurusun. Kurudu da. Ne malı ne de kazandıkları ona hiçbir yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda bükülmüş bir iple odun taşıyıcısı olarak eşi, alevli bir ateşe girecektir. İhlas suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, o Allah birdir, Allah samettir, o doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Felak suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 Ben, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen o vesveseci cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım.